<gülüyor> Celalim hakkı için eğer münafıklar ve kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine'de yalan haber yayanlar, Yahudiler bu yaptıklarından vazgeçmezlerse seni onlara mutlaka musallat ederiz. Sonra orada Medine'de ancak pek az bir süre sana komşu kalabilirler. <gülüyor> Lanetlenmiş kimseler olarak nerede bulunurlarsa yakalanır ve mutlaka öldürülürler. Sunnetullah fi'llezina khalu min qabl ve len tecide sunnete'llahi tezdila. Bundan önce gelip geçen ümmetler hakkında Allah'ın kanunu böyledir ve Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın. Yeselukan-nâsu 'anis-sâa'e Insanlar sana kıyametin vaktinden soruyor. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin? Belki o kıyamet yakın olabilir. ve Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır. <gülüyor> onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. O gün kendilerine ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. <gülüyor> O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken Eyvah bize keşke Allah'a itaat etseydik Peygamber'e de itaat etseydik diyeceklerdir. Ve inna ata'na ve ve ve rabbimiz gerçekten biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi hak yoldan saptırdılar diyeceklerdir. min Rabbimiz onları azaptan iki kat ver ve onlara büyük bir lanetle lanet Ey, la wa la Ey iman edenler. Siz de vaktiyle Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu söyledikleri şeyden temize çıkarmıştı. Çünkü o Allah katında şerefli bir kul idi. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğru söz söyleyin. ve Allah ve Ki Allah size işlerinizi düzeltsin ve sizin için günahlarınızı bağışlasın. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, o takdirde gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiş olur. En arzun elamanet beyne ve ve Muhakkak ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de onlar onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. İnsan ise onu yükleniverdi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. <gülüyor> Bu emaneti insana verdi ki Allah münafık erkekler ve münafık kadınlara müşrik erkekler ve müşrik kadınlara o emanete hainlik etmeleri sebebiyle azap etsin. Ve Allah mümin erkeklerin ve mümin kadınların tevbelerini kabul etsin çünkü Allah gafur çok bağışlayandır rahim çok merhamet edendir